Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Bakalım. Evet. Yani, <gülüyor> peki. Şimdi bize yeni bir kamera verdiler, yeni bir sistem. Biraz da onu denemeye çalıştık. Herhalde ses de iyi, öyle zannediyorum. Evet peki ee, öncelikle merhabalar diyelim yani kısmet olursa inşallah sizinle bu dönem e, din felsefesi dersini beraber işleyeceğiz e, epey uzun soluklu bir ders olacak inşallah iki kredilik bir ders biliyorsunuz. E, yavaş yavaş din felsefesine başlayacağız ya yani pdf'ler paylaşılabilir e, yani şu an ama ekranda notları görüyorsunuzdur zannedersem değil mi? Tamam e, pdf'ler paylaşılabilir benim açımdan bir sakıncası yok e, yani önceden arkadaşlar e, bunu zaten evet herhalde böyle daha iyi zannedersem e, önceden arkadaşlar şey yapmışlardı zaten kitapçık haline çevirmişlerdi geçen sene ile aynı arkadaşlar herhangi bir değişik yok e, zannedersem onlar internette zaten var. Geçen seneki notların aynısı arkadaşlar. Evet. <gülüyor> Olabilir. Murat Bey paylaşabilir. Yani bilim açımdan bir sakıncası yok. Onu söylemiş olayım. Evet. Şimdi dersi işlemeye başlayabiliriz. Ne yapacağız bu akşam diye sorarsanız. Ekranda görüyorsunuz. Hızlıca bir din felsefesine giriş yapacağız. Kısmeti olursa. Burada işte din felsefesi nedir şeklindeki bir sual üzerine duracağız. İkinci aşamada size kısaca bir din felsefesi tarihi sunmuş olacağım. Sonra üçüncü aşamada çok kısaca yine Türkiye'de din felsefesine dair kısa bir bilgi vereceğim. Sonra felsefi, teoloji, kelam ve din felsefesi ilişkilerinden söz edeceğim. Sonra modern dönemde yine bütün bunlar çok kısaca sürecek. Modern dönemde din felsefelerinden söz edeceğim. Ve dersin bu kısmında din felsefesine giriş kitaplarından, özellikle de Türkçe'de, yararlanabileceğiniz, meraklı olan, daha ileri okumalar yapmak isteyen arkadaşlar açısından önereceğim din felsefesi kitaplarından bahsedeceğim. Sonra kısmet olursa dersin ikinci bölümünde de bizim temel konumuz olan dini epistemoloji meselesine girmiş olacağız. Ki bu da din felsefesinin en önemli başlangıç konularından birisi olmuş olacak. Burada yine hızlıca söylersem bir özet olarak, İnança, helakı ve dililici meydan okuma üzerinde duracağım. Dini epistemolojide fideizm meselesinden söz edeceğim. Radikal fideizm ve ölçülü fideizmle bu akşamki dersimizi tamamlamış olacağız. Başlık olarak birazcık fazla gibi dursa bile bu başlıkların her birinin çok kısa bir şekilde geçtiğini göreceksiniz. Ağırlıklı olarak burada temel, temelde söylemek istediklerimi size özetlemiş olacağım. <gülüyor> evet. Ara ara ses gitti, görüntü gitti diyen arkadaşlar için söylüyorum. Öncelikle kendi aranızda söylerseniz daha isabetli olur. Çünkü böylelikle derste kesilmemiş olur. Yani başka arkadaşlardan öncelikle teyit etmenizi öneririm. Şimdi size... Evet. Şimdi size arkadaşlar kısaca... <gülüyor> Yani bu din felsefesi hemen hemen mümkün olduğu kadar her dersin başında kısaca bir kavram tahlili yapmaya çalışacağım ki böylelikle dersimize temel teşkil eden kavram hakkında birazcık düşünmüş olalım zihnimizde. Ona dair bildiklerimizi hatırlamış olalım ki bunun üzerine de konunun çok rahat bir şekilde kurulduğunu fark edeceksiniz, bunu görmüş olacaksınız. Daha işin başında söyleyeyim sizi oldukça kolay bir dönem bekliyor, oldukça kolay bir sezon bekliyor. Dersimiz fevkalade kolay Belli bir ölçüde eğlenceli bile denilebilir. Yani aslında çok özel ve yeni konular değil de zaten şu ana kadar bildiğiniz bir şekilde farkında olduğunuz meseleleri burada daha sistemli bir şekilde konuşmaya ve tartışmaya ve anlamaya çalışacağımız bir ders olacak. Zaman ilerledikçe göreceksiniz ki buradaki meselelerin önemli bir kısmı tam tamamı değil tabiatıyla ama önemli bir kısmı zaten öyle ya da böyle farkında olduğunuz bir şekilde kendinize sorduğunuz e, sorulardan oluşuyor Bu derste yapacağımız şey <gülüyor> buna e, modern dönemde ne tür yanıtlar verilmiş, e, bunları anlamaya çalışacağız ve mümkün olduğu kadar o problemleri daha sistemli ve tutarlı bir şekilde anlamaya, e, mümkünse çözmeye çalışacağımız bir süreç olacak bu din felsefesi dersi. E, şimdiden bunu söylemiş olayım. İşte, size hızlıca e, din felsefesi iki tane kavramın birleşmesinden oluşmuş bir ders. Takdir edersiniz ki şu ana kadar felsefe dersleri gördünüz birazcık size. Ama ben kendi felsefe anlayışımdan birazcık söz edeceğim. Yani bunları bölmüş olacağım. Önce felsefeden söz edeceğim. O felsefeden her ne anlıyorsam daha sonra bunu din felsefesi den de anladığımı açmaya çalışacağım size. Ve buradan hareketle de yavaş yavaş tariçe kısmına da geçmiş olacağım. Şimdi diğer felsefe derslerinden hatırlıyor olsa gereksiniz ama kısaca... Hatırlatmakta yarar görüyorum çünkü daha sonraki söyleyeceklerimiz bu temel noktayla da önemli ölçüde kesişiyor. Felsefe Yunanca bir ifade filosofya dediğimiz filo ve sofyadan oluşmuş felsefeyi değer de kendi içerisinde bölersek biri filo öbürü de sofya. Yani filo sevgi demek sofya da bilgelik demek bir başka ifadeyle kısaca söylersem bilgelik sevgisi modern Türkçe ile söylersem eski tabirle ifade edersem hikmet sevgisi. Şimdi burada şöyle bir sual e, haklı olarak sorulması lazım. Niye doğrudan hikmet dememişlerdi, hikmet sevgisi demişler felsefeye acaba bunun e, hususi bir önemi var mı diye sorduğumuzda genelde diniliyor ki ilk çağ felsefesinde bu ismi veren Fisagor diyor ki hikmet dediğimiz şey mutlak anlamda hikmet dediğimiz şey mutlak anlamda bilgelik dediğimiz e, hakikat ancak Tanrı'ya elayak olabilir. Ancak Tanrı Böyle bir hakikate sahip olabilir. Bir başka ifadeyle eşyanın hakikatini, hakikati bütün yönleriyle, bütün boyutlarıyla ancak Tanrı bilebilir. Bu itibarla da e, mutlak hakim ancak Allah olabilir. Peki, e, dolayısıyla diğer varlıklar açısından bu hikmeti anlamaya çalışmak, bu hikmetin peşi sıra olmak, efendim bir başka deyişle bu hikmeti sevmek e, daha isabetli bir tavır olarak görünüyor. Burayı önemsiyorum. Niye önemsiyorum? Felsefenin en azından o dönemdeki kavranış ve algılanış açısından baktığımızda ona mütevazi bir rol verildiği görülüyor. Bir başka ifade ile her şeyi bilen, her şeyi çözen değil de nihayetinde daha sonraki kullanılan tabirle de ifade ederse mümkün olduğu ölçüde kişinin ilahi olana benzemeye çalışması, ilahi olanı yakalamaya çalışması diyebiliriz. Şimdi buradaki bu hikmet kavramı üzerinde birazcık daha durmak istiyorum müsaadenizle. E, hikmet dediğimizde hikmet biliyorsunuz ki bizim yabancımız olan bir kavram değil. E, hikmet bizim, evet Nurten Hanım demiş ki PDF'yi kaydırır mısınız demiş. Nurten Hanım sırası gelince kaydıracağım inşallah e, müsaade ederseniz. E, demek ki henüz sırası gelmemiş e, onu ifade etmiş olayım. Hikmet dediğimizde hikmet kavramı bizim için e, önem arz eden bir kavram. Niye? Aşina olduğumuz bir kavram. E, en azından nereden aşinaiz diye sorarsanız Kur'an'ın açısından baktığımızda e, Kur'an'da el-hakim olarak Allah'ın sıfatlarından bir sıfat olarak zikredildiğini görüyoruz. E, burada haklı olarak şöyle bir suali yine sormak lazım. E, biz felsefe dediğimizde felsefe biliyorsunuz Yunan içerisinde ortaya çıkmış. Yunan içerisinde e, gelişmiş bir e, düşünce etkinliği, tefekkür etkinliği. Tabiatıyla e, ne oldu da Müslümanlar acaba bu Yunanlılara ait olan, e, Yunanlılara ait olmasa demek belli bir anlamda pagan e, kültürüne ait olan malzemeyi e, devşirmek istediler. Arapçaya çevirdiler. Daha sonra e, bu çeviri faaliyetleri sonunda Yunan'ın felsefesine hikmet e, adını verdiler. Bununla uğraşana hakim, hokema. ...demeyi tercih ettiler. Burayı önemsiyorum. Niye önemsiyorum? Bir başka ifadeyle bir şekilde mutlaka... ...bu derslerin, felsefe grubu derslerinin başlangıcında... ...nasıl olup da işin içerisine felsefenin, hikmetin... ...hikmetle alakalı ilimlerin dahil olduğunun bir şekilde... ...hesabının verilmesi lazım. Bir defaya mahsus olmak üzere de bunun izah edilmesi lazım. Ve haseten de ilahiyat içerisinde... İster İLİTAM olsun, ister DİKAP olsun, isterse ilahat Fakülteleri içerisinde olsun. E, niçin felsefe grubu derslerine yer olduğu, ihtiyaç olduğunun da bir şekilde izah edilmesi lüzumu var. Bu itibarla baktığımızda bunu eğer anlamak istiyorsak e, bu izahın kendisi de yine birazcık tarihin kendisinde yatıyor. Yani Müslümanlar ne oldu da böyle bir e, felsefe etkinliğini hikmet olarak çevirmeyi tercih ettiler? Yani çok Kur'an'i bir tabirle bunu karşılamayı tercih ettiler diye baktığımızda e, bunun birkaç tane cevabı var. E, bu cevaplardan bir tanesi isterseniz uzak olan cevaptan e, başlayarak devam edelim. Uzak olan cevap aslında e, bir nevi aslında bu, bunun bir gerekçesi de din felsefesinin ortaya çıkışının harici gerekçesi olarak bile düşünebiliriz. Uzak cevap şöyle. Ee, Hazreti Peygamber'in vefatını mütakip ben biliyorsunuz son çok sayıda coğrafi e, fetihler oldu değil mi e, Müslümanların yaptığı fetih hareketleri oldu bu fetih içerisinde e, mesela kuzeye doğru çıktığınızda Şam'ın İskenderiye'nin doğuya doğru gittiğinizde Cündişapur'un e, vesaire'nin İslam toprakları içerisine dahil olduğunu gördük. Şimdi buralar sıradan kentler değildi. Müslümanlardan önce burada bir şekilde felsefe kültürü vardı. İskenderiye başlı başına bir ekol. Düşünce tarihi içerisinde çok bilindik bir ekol. Ta İskender'e, Aristo'nun e, öğrencisi olan İskender'e kadar geri giden bir şeyi var. Bir geçmişi var, bir tarihi var. E, öyleyse e, Müslümanlar şunun şunu özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Müslümanların bir coğrafyayı Fethetmiş olmaları, orayı İslam coğrafyası da içine dahil etmiş olmaları oranın çok çabucak sil baştan efendim Müslüman olması anlamına gelmiyor. Tabiatı ile oradaki tefekkür birikimini de içinize almış oluyorsunuz. Tabiri caizse bir lokmayı ağzınıza almış oluyorsunuz. Onun ya mutlaka çiğnenmesi, sindirilmesi lazım ya da kusacaksınız. Şimdi benzer bir şey felsefe etkinliği içinde de geçerli. Yani... ...o coğrafyayı içinize aldınız... ...tabiatıyla ya reddedecektiniz... ...ya orada o güne kadar olan birikimi silecektiniz... ...yahut da hesaplaşmayı tercih edecektiniz. Müslümanlar ikincisini tercih etmişler. Yani anlamayı, bir başka ifadeyle hesaplaşmayı... ...tercih ettiklerini görüyoruz. Burayı şurada çok kısaca şunu söylememe müsaade edin... ...İslam coğrafyasında Müslümanların bu kadar kalıcı olması ve kısa bir zaman süresi içerisinde büyük medeniyetleri imza atmış olmalarının en temelinde yatan faktörlerden birisi, Müslümanların farklı medeniyetleri içerisinde ortaya çıkar, çıkan efendim tefekkür birikimine, ilmi birikime ve tefekkür faaliyetlerinde olan bu olumlu kavrayıcı, alıcı, sentezleyici kavrayışı ve bakış açısı çok temel bir unsurdur. Tam tersini düşünürsek aklınıza hemen, Moğol saldırıları gelsin. Orası da, Moğollar da çok kısa bir zaman içerisinde çok büyük e, fetihlere imza atmışlar. Fakat bir ateş gibi yanıp sönen bir ateş gibi çok kalıcı olmamış, gelip geçici bir e, süreç olmuş. Müslümanlarınkisinin bu kadar kalıcı olmasının ardında yatan en temel etmenlerden birisi farklı medeniyetler içerisindeki bu tefekkür birikimini olan e, müsbet tutumları ve mutlaka vurgulanması gereken bir şey. E, bu da Hazreti Peygamber'e atfedilen, biliyorsunuz bir e, hadis olduğu söylenen yahut hadis olmasa bile <gülüyor> yine Kur'an-ı Kerim'de karşılığını bulan bir ifade var. El-Hikmetü Ba'alletül Mü'min. Hikmet müminin nitidir, e, nerede olursa alır. bir <gülüyor> sîn, bu Çin'de dahi olsa bunu alır şeklinde bir e, durum söz konusu. Bu hikmetle alakalı bir hususa daha işaret etmek istiyorum. Benim çok sevdiğim, önemsediğim bir ayet-i kerime Bakara suresi 269'da geçen "Yuti'l hikmete men yesha o men yü'tel hikmete fakat utiye hayran kesira" şeklindeki e, bir şöyle bakayım ayet-i kerime. Yani hikmeti dilediğine verir veyahut da dileyene verir. O men yü'tel hikmete kime de hikmet verilmişse fakat utiye hayran kesira ona çok hayır verilmiştir. Yani hayrın kendisi bir kere Çokluk, kesir yine çokluk geliyor. Çok çok hayır verilmiştir. Ki vana ezzekkeru illa lülelbab. Bunu da ancak e, akıl sahipleri anlar, e, düşünüp ibret alır bundan diye bir vurgu var. Şimdi şunu, şunu ifade etmek isterim. Elbette buradaki hikmetten kasıt eşittir felsefe demiyorum. Kuşkusuz hikmetten farklı şeyler de anlaşılabilir ama şunu rahatlıkla söylemek mümkün. Buradaki hikmet kelimesi çok şümüllü, kapsamlı bir kelime. Tabiatıyla bunun altında çok farklı faaliyetlerin, çok farklı işlerin yer alması pekala mümkün. Bunun içerisinde sünnet de olabilir, başka türlü ameliyeler, başka türlü çabalar da olabilir ve bununla beraber felsefe de olabilir. Yani Kur'an ruhu açısından bakıldığında hikmete çok özel bir yer verildiğini, burada ayet-i kerimede işaret edildiği üzere özel bir yer verildiğini görüyoruz. Şimdi bir başka bir yerde yine e, hızlıca bunu da söylemek isterim. Nahl suresi 125'te geçen bir ayet-i kerimede ise Udu'u ilâ esribiyle Rabbike bil hikmeti. Bakın bu çok önemli bir ayet-i kerimedir yine. Rabbinin yoluna hikmetle güzel öğütüle vel mev'u haseneti ve cadilhum onlarla tartış billeti hiye ahsen en güzel bir şekilde. Bunu e, sonraki dönem Müslüman düşünürler. İlahi Hakikati insanlara anlatmanın üç yolu olarak düşünmüşler. Yani hikmet, güzel öğüt ve e, güzel bir şekilde tartışma. Bir başka ifadeyle buradan anlaşılıyor ki e, karşımızdaki bulunan muhataba göre, karşımızdaki bulunan kitlenin değişmesine göre e, bizim ifadelerimiz, anlatım biçimimiz de rahatlıkla değişebilir. Yani işte İstanbul Fatih'te çarşamba civarında din kültür öğretmenliği yapıyorsanız, Kur'an kursu öğreticiliği yapıyorsanız, Anlatma biçiminizin farkı, köyde vaizelik yapıyorsanız anlatma biçiminizin farkı, efendim Şişli'de bir yerde öğretmenlik yapıyorsanız mutlaka anlatım dilinizin farklaşması gerekiyor. Bu muhatap aldığınız kitle itibariyle böyle. E, keza e, bu sadece dıştaki kitle itibariyle değil bizim açımızdan da öyle. Yani öyle karakterde insanlar var ki onlar daha derinden kavramayı seven, daha temelli bir şekilde anlamayı seven, İnsan ruhu olduğu gibi efendim öyle karakterli insanlar var ki bunların daha mülayim, daha kabule yatkın, daha çabuk inanan, daha kolay kabul eden tipte insanlar var. Tabiatı ile bunların da yine e, hakikati anlama, hakikati kavrama biçimleri diğer insanlardan farklılık arz edebiliyor. Toparlayarak söylersem e, bu felsefe dediğimiz şeyin İslam kültürü içerisine dahil olmuş olması... İslam e, hikmeti yani İslam düşüncesi içerisine dahil olmuş olması harici faktörlerle değil yani belli bir anlamda kuşkusuz harici faktörlerde devredi ama bizatihi Kur'an-ı Kerim'in anlattığı anlaşılır olan efendim hem teşviki hem tavsiyesi e, şeklinde e, Müslümanlar tarafından daha kolaylıkla kabul edilmiş, reddedilmek bir yana alınmış, devşirilmiş, dönüştürülmüş, sentezlenmiş, Doğru olan yerleri kabul edilmiş, yanlış olan yerleri tartışılmış. Bunu ifade etmek isterim. Peki iyi güzel hocam, felsefe böyle güzel bir şey de bunun ilahiyat içerisindeki yerine dair birkaç bir şey daha söylemek isterim. Kuşkusuz bir itibarla hikmetçi ile ilahiyatçının bir gaynek kalamayacağı mutlaka alakadar olması gereken bir yönü var. Ama bunun yanında haseten ilahiyatı alaka dereden bir başka tarafı daha var. O da şu. E, öğrencinin birisi İstanbul Üniversitesi'ni kazanmış ve bir hikaye anlatayım kısa bir anekdot. E, orientasyon oryantasyon kursu var. Oryantasyon kursunda talebi ediyorlar ki işte bak evladım burası İlahiyat Fakültesi, burası Tıp Fakültesi e, burası Siyasal Bilgiler Fakültesi vesaire. Talebe ne söylese beğenirsiniz? Diyor ki, "E peki İstanbul Üniversitesi nerede?" Şimdi İstanbul Üniversitesi'ni kavramak o tek tek fakültelerin ötesinde daha farklı bir kavrayışa tekabül ediyor. Yani aslında bu aşamaya gelene kadar ilahiyat içerisinde tahsil gören talebeler hadis odası, tefsir odası, fıkıh odası gibi farklı odacıkları görmüş oluyorlar. Ama... Bütün bunların bir şekilde birbirleriyle bir üst tarafta bir yerde birleştiklerini üst tarafta bir yerde birbirleriyle irtibat halinde olduklarına da işaret etmek lazım. Ee, öyle zannediyorum ki bu değmeyi, bu birlikteliği yani ilahiyatı ilahiyat olarak kavramamıza imkan tanıyan o genel e, kapsayıcı bakış açısını verecek olan disiplinde e, bu felsefenin içerisindeki en önemli e, disiplinlerden birisi olan Metafizik olacaktır. Yani ona biz felsefeyi ula diyoruz. ilk felsefe diyoruz efendim. En tepede yer alan eğer bir ilimler sınıflandırması varsa bu ilimler sınıflandırması içerisinde mantıkla başlayan matematikle, fizikle devam eden ve en tepede de metafiziğin yer aldığı bir ilimler sistemi var. Bu metafizik dediğimiz şey de yine Yunanca bir ifade. Bu Yunanca ifadenin İslam düşüncesi içerisindeki Kavrandığı insan düşüncesi içerisinde bu ifadeye verilen karşılık ilahiyat. Yani bu metafiziğin tam mesela diyelim ki i̇bn Sina'nın El İlahiyat diye bir eseri var. i̇bn Rüşt'ün El İlahiyat diye bir eseri var. ve da Aristo'nun metafiziğinin Arapça çevresinde de El İlahiyat. Yani şunu demeye çalışıyorum. Eğer felsefenin işlevi bu ise, felsefe içerisindeki metafiziğin yeri bu ise... Ee, yani burası, buralar yine açılabilir ama bu kadarın şimdilik yeterli görüyorum. Ve tabiatıyla e, ilahiyatın içerisinde de bu bizatihi ilahiyata ilahiyat adını veren e, disiplinin yani metafiziğin e, olmasından daha tabii bir şey yok. E, buradan harekette tekrar dersimize konu olan, dersimizin adını teşkil eden din felsefesi hikayesine geri dönersek, din felsefesi ağırlıklı olarak tam da metafizik. Dediğimiz şeye tekabül ediyor. Yani metafizikteki bizim büyük sorular dediğimiz, ana sorular dediğimiz e, sorular bizim temel sorularımız olacak. Mesela e, ilerleyen haftalara doğru diyelim ki niçin evren yok değil de var gibi en büyük soruların en temellisi. E, bu bir çok temelli bir soru. E, i̇şte varlığın nihai nedeni olarak bir tanrı var mı mesela? İşte onun varlığını kanıtlayabilir miyiz? Varsa nasıl bir şeydir? Yine akbi olarak onun hakkında konuşabilir miyiz? Efendim evrendeki kötülükler niye var? Ölümden sonra bir yaşam var mı gibi. Ve daha sonra imanla hakkı arasında bir ilişki var mı? Mucizeler mümkün mü gibi. Ağırlıklı olarak metafizik meseleler bizim konumuzu teşkil edecek. E bu itibarla da yani ilahiyatı tamamlayan, bütünleyen, belli bir anlamda da ona anlamını veren bir ders olarak bunu düşünmek mümkün. Kısaca söylersem. 3A ee, dediğimiz diyebileceğimiz, 3A olarak özetleyebileceğimiz bir yol takip edeceğiz. Ee, aslında belli bir yerde tek A bile demek mümkün buna. 3A'nın ee, birinci A'sı usul olarak akıl e, usulümüz olacak bir şekilde bu meseleleri ki birazdan niye böyle olduğunu da e, izah edeceğiz. Ki bu dersimizin ve gelecek dersimizin ilk bölümünün konusu akıl meselesi olacak. Öyle mi böyle mi lehte aleyhte hepsi hakkında konuşacağız. Meraklanmayın. Bir de dersimizin temel hususu tek taraflı bir şekilde herhangi bir meselenin misyonerliğini yapar şekilde bir anlatım değil de mümkün mertebe tartışarak efendim hakkını vererek lehteki ve aleyhteki argümanları değerlendirerek sonuca gitme, daha makul olanı anlamaya çalışma şeklinde bir e, tutumumuz olacak. Buna da şimdiden işaret etmek isterim. Birinci A, akıl. E, bu aklın çok ve asli ve temel bir konusu var Allah diyeceğiz. İkinci A'da bu. Yani başka hiçbir yerde olmayacağız. Bu ders boyunca ilahiye, tam ilahiyat olmasını imkan tanıyan Allah işte var mı diye soracağız. Varsa nasıl bir varlık diye soracağız. Efendim o nasıllının bu dünyayla alemli olan irtibatı meselesi üzerinde konuşacağız. Ve bu süreçte sadece nazari bir süreç olmaktan ziyade ameli tarafı da olan, yani pratiğe dönük tarafı da olan bir e, yönü de olacak. Yani ahlak diyeceğiz. Akılla başlayan, Allah'ı anlamaya çalışan ve sonuç olarak da ahlaka dönüşen bir süreç. E, tabii bu birazcık idealize edilmiş hali. Bunu ne kadar yapabileceğimiz meselesi e, ders öncesinde sizin hazırlıklarınız efendim, e, ve bizim perform performansımızla alakalı bir husus gibi görünüyor. Evet şimdi bu notların ardından gelelim sizinle bu nedir din felsefesi gibi bir husus üzerinde durmaya çalışalım. Şimdi çok hani bizde tarifler önemlidir tarif meselesi. İşte çok basit bir tanım yapılırsa diyebiliriz ki dini meseleler üzerinde felsefi düşünme faaliyetidir diyebiliriz. Bunu açmak lazım. İşte dini nedir, felsefi düşünme faaliyeti nedir gibi bunun birazcık açılması lazım. Bir ee, hafta şunu sormak lazım. Yani az önce söylemeye çalıştım. Yani felsefi düşünme faaliyetinden neyi anladığımızı, akli olan bir süreç olduğunu ifade etmeye çalıştım. Peki bu dini meselelerden neyi anlamak lazım? Acaba e, din felsefesi dini meselelerin her türden dini meselelerle... Uraşır mı diye baktığımızda e, bunun da açılması lazım. Şöyle ki e, bizim daha ziyade dini mesele derken burada daha ziyade ifade edeceğimiz şey felsefenin temel meselesi olan. Üç tane temel meselesi var felsefenin bütün düşünce tarihi boyunca arkadaşlar. E, bunlardan birisi hani ile söylersek epistemoloji, ontoloji ve etik, estetik. Türkçeleriyle ifade edersek, etistemoloji bilgi ile alakalı bilgi meselesi, ontoloji varlık meselesi, etik ve estetik değerle alakalı meseleler. Yani şöyle demek mümkün. Ve din felsefesi dediğimizde aslında dinin e, varlık, bilgi ve değerle alakalı meseleleri üzerinde felsefi bir düşünme faaliyetidir demek mümkün. Bu felsefi düşünme faaliyetini de hızlıca açmama müsaade edin. E, biz felsefi düşünmeyi yani karakterize eden çok sayıda şey olabilir, çok sayıda kavram olabilir ama bu kavramlardan birisi e, akli olması. Yani bu dersin temel hususiyeti bu. Yalnız burada şunu sakın e, bu akla olan referans, e, sakın şöyle bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermesin siz Sezgiyi dışladığımız, her şeyi akıldan ibaret gördüğümüz şeklinde düşünülmemeli ama bu dersin usulü bu, yöntemi bu. Farklı yollar olabilir, farklı usuller olabilir, aklın kendine göre açmazlar olabilir. Bunların hepsi üzerinde konuşacağız ama bu dersin hususiyeti bu. Yani daha Türkçesiyle söylersek bu, bu disiplinin kendine tercih etmiş olduğu bu aracın, bu vasıtanın en temel karakteristiği açık olması. Yani başkalarıyla paylaşılabilir olması. Daha işte gözde bir tabirle söylersek kamusal olması. Gizlimiz saklımız yok. Meşruiyetini kendinden alan, kerametini yine kendinden alan, bir giz üzerine, rüya üzerine, sadece birinin tanıklık ettiği bir sezgi üzerine falan değil, başkalarıyla paylaşılabilir. Niye böyle düşünüyorsun? Çünkü şunlardan dolayı gibi bir dili kullanan, niye böyle bir inancın var? Çünkü şunlardan dolayı şeklinde gerekçesi olan bir başka ifadeyle bu disiplinin en temel karakteristiği de bir delil üzerinden. E, hareket etmesi e, yani ama bu delillerin de en temel e, hususiyeti açık olması paylaşılabilir olması özneler arası olması başkalarına aktarılabilir olması sadece bir kişinin tanıklığıyla e, delil olmaması gibi özellikler diyebiliriz En azından ideal anlamda e, bunu söylemek lazım bir başka hususiyette e, bu akli olanın bu delilli olan e, meselenin tutarlı olması lazım. Yani kendi içerisinde bir mütecanis olması lazım. Yani sizin bir yerde kurduğunuz bir sistemin bir başka bir yerde bozulmaması lazım. Hiç başka ifadeyle sizin yani şunu demeye çalışıyorum. İlkokulda gördüğünüz bilgilerle, efendim, lisede gördüğünüz bilgilerle yahut da İlahiyatta gördüğünüz bilgilerin bir iç tutarlılığının olması lazım. Birbirlerini bozuyor olmaması lazım. Yine bu din felsefesinin karakterize eden, bu felsefi düşünmeyi karakterize eden hususiyet bu. Açarsam bir daha bu dini meseleler derken biz varlık, bilgi ve değerle alakalı meseleleri anlıyoruz. Ki eskiler buna usul demişler. Usulü din. Yani dinin aslıyla alakalı olan meseleler. Asıl. E, meseleler veyahut da İmam-ı Bu Hanife'nin tabiriyle söylersek ne kadar yerinde olur bilmiyorum ama sevdiğim bir ifade fıkı ekber yani bir de asgarı var ama bizimkisi ekber olan daha temelli olan bir fıkı diyelim bir kavrayış anlayış e, demek mümkün e, bu meseleler üzerinde felsefi düşünme yani akli, rasyonel efendim bunu karakterize eden temel hususiyette delilli olması istidlal üzerinde Efendim hareket etmiş olması mümkün olduğu kadar hani bunu yapmaya çalışacağız. Ve dersin bir sonraki aşamasında da ağırlıklı olarak bu akıl meselesine tekrar geri döneceğim. Biraz daha tartışacağım. E, lafı burada bırakmayacağım. Şimdi e, burada çeşitli detaylar var. Yani tartışılabilecek şeyler var. Metinleri okursunuz, kuşkusuz takdir edersiniz ki ders anlatım metindeki tutarlılığı bütünüyle metinli. Efendim yansıtması beklenemez. Kısa bir tarihçi sunacağım size. Fazla e, uzatmadan bir tarihçi sunacağım. Ve onunla da devam edeceğim. Ara arada notlarınız varsa gözüm iliştikçe bakacağım. Evet, e, Sibel Hanım doğru anlıyorsunuz. Yani hani e, yakın cevabı da bu. Yani bizatihi. Öyle görünüyor. Evet, yakın cevabı doğru anlıyorsunuz Sibel Hanım. Bununla alakalı görünüyor. Başka gerekçeleri de var. Başka söylenebilir hususlar da var. Birazdan açacağım zannedersem yeri geldiğinde ama şimdi de söyleyebilirim. Onun en temel kavramlarından birisi de tahkik kavramı olacak ki birazdan yine o hikmetle alakalı olan, hikmet ailesi içerisinde olan kavramlardan birisiyle biraz daha açmaya çalışacağım. Şimdi... Bizde tarihçe vermek adettendir. İşte ilk defa kim kullandı vesaire gibi. Şu kadarını söyleyeyim size. Eğer din felsefesinden az önce söz ettiğim üzere bir metafiziği anlıyorsak, ilahiyat meselesini anlıyorsak, bunun tarihini çok geri götürmek mümkün. Müslüman düşünürler açısından yani oldukça geri götürmek mümkün onu söyleyeceğim. Batı din felsefesi gibi bir şeyden söz edersek de oradan da yine ta Sokrat öncesi filozoflara kadar götürmek mümkün. Yani arke problemi bile aslında bir nevi aslında Allah meselesidir. Yani bir asıl evrende bir kaynak aramak, bir evrene bir köken aramak şeklindeki bir mesele ta oraya kadar geri gider metafizik açıdan baktığımızda. Ama yok daha teknik anlamda yani bu din felsefesi gibi bu metafiziğin belki de Din felsefesine dönüşmesi olarak baktığımızda Hegel diye bir filozof var. Yeni çağ felsefesinde belki gördünüz, görmediniz bilmiyorum ama 19. yasları da yaşamış. Çok yakın, yani belli bir anlamda bu adın tarihi görücü olarak yeni bir düşünür var. Filozof, Alman filozof. Onun verdiği din felsefesi dersleri var. Buradan bir şekilde Latin dillerine, Avrupa dillerine mal olmuş bir kavram. Din felsefesi ifadesi. Berlin Üniversitesi'nde verdiği dersler var. O derslerin yayınlanmasıyla daha sonra din felsefesi oluşmuş. Ama unutmayın o dönemde 19. yüzyılda bir ayrımlaşma da var. Felsefenin kendi içerisinde bir bölümlenme de var. Bu bölümlenmeyi efendim ifade eden örnekler var mesela. Hukuk felsefesi, bilim felsefesi gibi, dil felsefesi, biyoloji felsefesi gibi. Hemen hemen her şeyin metin felsefesi, yorum felsefesi gibi bunu abartmak ve geliştirmek mümkün. Bu bölümlenmelerin içerisinde din felsefesi gibi bir ...disiplinde ortaya çıkmış. E, kuşkusuz bu ayrımlaşmanın en temel nedeni... E, ...bazı sorular var ki o soruları daha derinlemesine... ...ve daha sistematik bir şekilde e, ele alabilmeye imkan tanıması itibariyle... ...böyle bir bölümlenme olmuş. <gülüyor> bir kere daha işaret edeyim. E, bu isim her ne kadar yeni ise de... E, din felsefesine alakadar eden sorunları az önce işaret etmeye çalıştığım üzere oldukça geriye kadar götürmek mümkün. Yani Sokrat öncesi filozoflardan ilk Çağ felsefesinde gördüğünüz Kison Efernes'e kadar Aristo, Pilotinus, Filo, Platon bizim yine büyük din felsefesi ustaları diyelim. İslam düşüncesi içerisinde hikmet kavrayışı açısından baktığımızda Kindi, Farabi, i̇bn Sina, Gazali, i̇bn gibi büyük Isimleri, büyük mütefekkirleri ve biz yine din felsefesi içerisinde, tarihçesi içerisinde düşünüyoruz. Kuşkusuz bu isimler e, bir kelam tarihinin de içinde yer alabilir. Bir İslam felsefesi tarihi içerisinde de yer alabilir. Ama sistematik olarak baktığımızda bir tarih penceresinden değil de problem odaklı olarak baktığımızda e, bu isimler yine din felsefesinin e, içerisinde yer alan isimler. Mutlaka yani burada şöyle bir şey de yine e, konuşulabilir, şöyle bir şey üzerinde de durulabilir. E, yani onlardan birisi de şu, diyelim ki buradaki isimleri İslam felsefecisi diyebilir ki ya Kindi benim malım, Farabi benim malım, öbürü de diyebilir ki i̇bn Sina benim malım şeklinde bir ayrışma yaptıklarını düşünelim tasavvuf deseki İbn Arabi benim, fıkıh deseki falan benim mesaire. Acaba din felsefesini de belli bir anlamda böyle türedi, çok modern bir akım olmaktan çıkarabilecek geçmişte kendisine ne yaslanabileceğimiz bir isim, akım, ekol var mı diye baktığımızda rahatlıkla bu dersler boyunca çok sıklıkla kendisine atıf yapabileceğimiz bir isim var. Bunların içerisinde Gazali'ye özel bir Önem vereceğiz. Birçok derste dönüp dolaşıp Gazali, Gazali diyeceğimiz zamanlar olacak. Gazali zannediyorum ki doğrudan mesela tam bir tasavvufçu değil ama ona dair de eserleri var. Tam bir ahlakçı değil efendim. Evet. Hocam çok kesiliyor diye yazmış arkadaşlar ama yani bilmiyorum e, maşallah bu akşam e, 80 tane arkadaş var. <gülüyor> yani e, şimdi Ümmü Gülsüm arkadaşınızın dediği bence daha doğru görünüyor. Yani mutlaka e, internetinize bakmanız lazım. E, evet. Yani internetinize bakmanız daha doğru görünüyor arkadaşlar. Evet. Takdir ederseniz internet bağlantılarınız hani bir kısmınız bakıyorum anlayabildiğim kadarıyla herhalde. Cep telefonunuzdan falan herhalde. Ee, evet. Aslında ben ekrana bakıyorum arkadaşlar ama e, havaya bakıyormuşum gibi görünüyor değil mi? Ee, <gülüyor> ya bu tamamen kameranın duruşuyla alakalı. Size nasıl görünüyorum bilmiyorum ama yani bu aslında ekrana bakıyorum yani. Bu kamera aşağıda bir yerde. Bize bir kamera tutuşturdular elimize. Ben nasıl tutacağımı bilmiyorum tabiatıyla. Yani şöyle deneyebiliriz. Ya bu seyyar bir kamera. Aslında hep, hep ekrana bakıyorum ama e, normalde havaya bakıyormuşum gibi geliyorsa da artık evet, herhalde böyle daha iyi zannedersem. Hep hep aynı yere bakıyorum yani. Evet. Peki. Ne bileyim yani herhalde size bakıyorum gibi görünüyordur diye. Ben tabii oradaki vaziyeti tam bilmiyorum e, tabiatıyla. Burada ekran evet yani kamera şeyden değil bilgisayarın kendisinden değil. Peki <gülüyor> şimdi e, evet tekrar kaldığımız yere geri dönersek <gülüyor> Lazali e, açısından bakarsak. Gazali hakikaten arkadaşlar tek bir şeyle sınırlandıramayacağımız kadar e, kapsamlı bir isim. Evet. Yani e, ahlaka dair de metinleri olan, felsefeye dair de metinleri olan, kelama dair de metinleri olan, efendim, fıkha dair de metinleri olan e, çok gönlü bir isim. E, doğrusunu söylemek gerekirse ben Gazali'nin bu tutumunda e, din felsefesinden beklenen performansı andırır bir durum görüyorum. Yani... O da şu, din felsefesi dediğimiz branş, dersin başında anlatmaya çalıştığım üzere sadece tek bir ilahiyattaki tek bir odacıkla, tek bir sahayla alakalı değil de bütün o sahalar içerisinde, efendim bütün o alanlar içerisinde gezinen, bütün o alanlar içerisinde bir bağlantı kuran bir, aynı gazali örneğinde olduğu gibi mümkünse i̇hya ül din ilimlerinin, Efendim dini ilimlerin ihyasında nasıl ki kendisine kadar gelen bütün perspektifleri eritmeye, onlara yeni bir şekil vermeye çalışmışsa benzer bir şeyi pekala biz din felsefesi içinde düşünebiliriz. Daha erken tarihli bir şey var mı acaba, bir kaynak var mı Gazali öncesinde de baktığımızda? Öyle zannediyorum ki İslam düşüncesi içerisinde ilk ortaya çıkan yani bizim ehli Sünnet, Dediğimiz eşarilik, maturidilik vesaire gibi ekoller henüz daha ortada yokken, buna İmam Ahmet bin Hanbel de dahil, bütün bu isimler ortada yokken ilk defa belli bir anlamda İslam düşüncesi içerisindeki ortaya çıkmış problemleri kavramsallaştıran, onları belli bir anlamda akdileştiren ekol olarak ve daha sonra kendilerinden sonra gelecek düşünürleri de hazırlayıcı bir ekol olarak mutezili yanmak pek mümkün. Mutezile'nin e, yaptığı performans, e, yani akli performans özellikle İslam'ı e, İslam coğrafyası içerisine dahil olmuş olan Hristiyanlara karşı, Mecusilere karşı ve diğer unsurlara karşı savunmada, efendim onu sistematize etmede gösterdikleri performansla bugünkü din felsefesi arasında Belli bir paralellik, belli bir yakınlık olduğu da efendim çok aşikar. Buna dair yakın zamanlı bir çalışmada neşrettim. Merak eden arkadaşlar pekala oradan bakabilirler. Din felsefesi açısından mutezile gelenek diye de oradan takip edebilirsiniz. Şimdi şunu söylemek isterim. Hikmet'in düşünce tarihi içerisinde inişleri var, çıkışları var. İslam düşüncesi içerisinde de zirve yaptığı dönemler var. Aşağıda olduğu dönemler var. E bu batı içerisinde de böyle. <gülüyor> yani e, İslam düşüncesi içerisinde de belli aralıklarda çok zirve yapmış. E, zaman zaman anlaşmış, Daha alt tarafa inmiş. Geri planda kaldığı dönemler olmuş. Bu batı din felsefesi için de geçerli. Ama ikisi arasında da ilginç bir tezat da var. Yani e, Müslümanlarda felsefenin hikmete dair olan tefekkürün ve birikimin zirve yaptığı dönemler batıda daha aşağıda Bizde aşağıda ve geri planda olduğu dönemlerde de batıda daha ön planda olmuş. Şu an özellikle hala hazırda batı için özellikle İngilizce konuşulan dünya olarak tabir edilen İngiltere ve Amerika örneği üzerinden bakarsak hakikaten din felsefesi bazıları açısından düşünürsek altın çağını yaşıyor. Hakikaten çok sayıda arkadaşlar eser var, çok sayıda araştırmacı var. Din felsefesi cemiyetleri var, bu cemiyetlerin periyodik yayınları var e, ve bununla alakalı yine konferanslar vesaireler var. E, tabiatıyla e, bunun en temel nedeni çok din felsefesinin asli olan e, temel bir sorunla yani e, ilah meselesiyle, onun varlığı meselesiyle alakadar olduğundan dolayı bu mesele de e, tarihin her döneminde insanlık için asli bir mesele olması itibariyle de e, mutlaka din felsefesi her vakit toparlayarak söylersem biraz da kendi branşımı anlatış şeklim böyle diyelim e, tarihin her döneminde önem arz etmiş bir disiplindir demek mümkün. Kısaca yakın dönem Türkiye'deki din felsefesi faaliyetlerine dair birkaç şey söyleyeyim size. Ee, bir kere e, yakın Darülfun'un da, Funun'da Darülfun din felsefesinin yani en sistematik anlamda diyebileceğimiz daha buradaki Eşlevzade Şevketiler falan bunları bir kenara bırakırsak asıl e, gördüğümüz yer aslında 1926'da Darülfun'un da e, bunu müfredatta görüyoruz. Felsefeyi din adıyla okutan isim de Mustafa Şekip Tunç diye bir Türk felsefeci ve bunun daha sonra işte... Bir din felsefesine doğru da kitabı olacak. Ee, orada din felsefesi dersleri okutulduğunu biliyoruz. Takdir ederseniz ki 1933'te bir üniversite reformu var. Yani Darul Funun'un kapatılması, üniversiteye çevrilmesi e, ve zamanla da ilahiyatın e, ile alakalı eğitiminde de tasfiye edilmesi gibi bir süreç olacak. E, bu süreç içerisinde... Ta ki 1949'a kadar biz Türkiye'de din eğitimi veren bir korum olmayacak resmi olarak ee, orada Ankara ilahiyat korulacak daha sonra yüksek İslam Enstitüleri vesaire e, fakat bunların içerisinde din felsefesi dersini görmeyeceğiz yani şunu söylemek isterim size bu din felsefesi çok metafizik ile alakalı temel sorunlarla alakalı bir ders bu muhtevada olduğu için ben bu eksikliğin aslında Türkiye'deki tefekkür hayatının şekilleniş açısından da çok negatif etkileri olduğunu ifade etmek isterim ki bunu yine bir çalışmada açmaya çalıştım. Türkiye'de e, otantik felsefe yapabilmenin imkanı ve din felsefesi diye bir çalışmada ve aslında din felsefesinin Türkiye'deki hikmet ilimlerindeki belli bir anlamda geri kalmışlığında da sebebi. Din felsefesinin olmamasının, okutulamamasının, bununla alakalı belli bir ölçüden tabii ki indirgemeye düşmeksizin, tamamen tek sebep bu demeksizin, sebeplerden birisi olarak din felsefesini de anmıştım. 1980'lere geldiğimizde, 1970'lerde Ankara Elahat Fakültesi'nde, geçen dönemlerde <gülüyor> Devlet Bakanlığı da yapan Mehmet Aydın Hoca, İlk defa 1975-76 yıllarında bunu Ankara İlahiyat Fakültesi'nde ders okutacak. Daha sonra kitabını yazacak. Din felsefesi adlı önemli bir klasik. Biz de derslerimizde okuduk, okuttuk. O kadarını ifade etmek isterim. 1980'de biliyorsunuz yine Türkiye'deki din eğitimi tarihi açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Biliyorsunuz ondan önce 3 tane farklı ilahiyat İslam enstitüleri, efendim, yüksek İslam, Enstitüsü falan gibi e, din eğitimi veren kurumların olduğu bir periyottan 80 sonrasında e, tek tip ilahiyat fakültesi programına da geri dönmüş olduk. İlahiyat fakültesi olunca bütün üniversitelerdeki e, o din eğitimi veren kurumların adı ve tabiatıyla bunların içerisinde dediğim felsefesi dersleri olmuş oldu. E, kısaca söylersem aslında e, görmekte olduğumuz din felsefesinin tarihçesi oldukça yeni sayılır belli bir anlamda. Onu da ifade etmek isterim. Böyle kesintilerle giden bir ders gibi. Yine zaman zaman yökte ilahiyat müfredatına dair bir takım düzenlemeler oluyor. Bu düzenlemelerden felsefe dersleri de zaman zaman böyle etkilenir gibi olduğu zamanlar oluyor. Bakalım zaman neyi gösterecek. Şimdi kısaca birkaç şeye dikkatinizi çekmek isterim. Haklı olarak diyebilirsiniz ki hocam, ...işte akıl var, Allah var, ahlak var... ...bunlar sadece din felsefesinin mi şeyleri, malzemeleri... ...bunlar acaba farklı disiplinlerde ele almıyor mu diye bir soru gelirse... E, ...haklı olarak yani böyle bir soru var. E, diyebilirsiniz ki biz kelamda da gördük bu meseleleri... ...acaba kelamdan farklı olan bir tarafı var mı diye sorarsanız... ...buna dair birkaç şey söyleyeceğim. Felsefi teoloji dediğimiz bir teoloji var... ...kelam var ve din felsefesi var. Din felsefesi bu üçlü içerisinde... ...acaba nasıl ayrışıyor... ...nasıl bir yerde duruyor diye baktığımızda... ...birkaç şeyi söyleyeceğim size. Bunlardan birisi şu... ...tabii bu... ...yani bunların arasına böyle çok... ...radikal sınırlar çizmek... ...çekmek mümkün değil, onu söyleyeyim. Ama... E, ...konular aynı olmakla beraber... ...mevzular aynı olmakla beraber bu mevzuların işlenişi, ele alınış şekilleri birbirinden farklılık arz ediyor, diyebilirim çok açıklıkla. Nasıl diye sorarsanız, azından hareket e, açısından. Şöyle ki, biz kelam dediğimizde, kelam genelde, yani hani bunu çok genel manada söylüyorum, mutlaka özel durumlar ve farklı örnekler mutlaka vardır. Ve genelde e, bir takım hakikatlerle başlayan bir takım doğrularla hareket eden ve onların altını doldurmaya çalışan felsefi anlamda onları temellendirmeye çalışan bir tarz ve usul gibi görünüyor. Buna karşın din felsefesi dediğimizde din felsefesi daha işin başında böyle bir hakikatle yola çıkan değil de e, o hakikate sonra varan yani Mesela diyelim ki şöyle bir örnek üzerinden konuşabiliriz. İşin başında kelam Allah vardır deyip altını doldururken din felsefesi şu şu deliller var deyip ondan sonra Allah vardır diyen bir tarzı var. Hani ama tabiatıyla bunu hani buradan kalkıp bütün din felsefecileri böyledir demek yahut da bütün kelamcılar bu örnektekidir gibidir demek mümkün değil. Özellikle İslam düşüncesi söz konusu olduğunda e, kelamın gerçekten çok ee, önemli ve özellikle bir yeri var. Bizim özellikle felsefi kelam diyebileceğimiz daha sonraki kelam müteahhirun dönem dediğimiz sonraki dönemdeki olan mütekellimlerin ortaya çıkarmış olduğu eserlere baktığımızda, e bunların muhtevasıyla ki bunların ilk başlığı, temel başlığı ilahiyattır zaten, e, bununla din felsefesinin örtüştüğünü söyleyebiliriz. Yine ilkesel olarak bakıldığında hani bir, bir gerçek var, bir de ilkesel bir durum var, yani ideal bir durum var açısından bakıldığında deniliyor ki din felsefesi daha evrenseldir. Yani bir soruna herhangi bir din açısından değil de bir problem odaklı bakan bir branştır falan deniliyor. Burada metinde de okuduğu okuyunca fark edeceğiniz üzere böyle zannediyorum ki çok bunu buna bu kadar da uyulduğunu söylemek zor. Yani hani işte din felsefecileri daha evrensel bakarlar, herhangi bir tarihsel din içerisinden bakmazlar falan gibi birazcık fazla idealize edilmiş bir perspektif gibi duruyor. Evet. E, bu notlarla gelelim 21. yüzyılda din felsefeleri. Kısaca böyle birkaç tane teknik e, ifade söylemiş olalım. Yine bir kulak aşinalı olsun. E, 21. yüzyılda hangi din felsefeleri var, hangi din felsefecileri var falan gibi baktığımızda e, özellikle Batı din felsefesinden söz edersek, bizim analitik din felsefesi diyebileceğimiz bir din felsefesi var. Bu derslerde işlediğimiz e, din felsefesi tarzı ağırlıklı olarak analitik din felsefesine yakın olacak. E, niye analitik din felsefesi? Türkçedeki analiz kelimesinden çağrışım yapabilirseniz. Yani analiz dediğimizde tahlil eden, çözümleyen ve bu çözümlemeyi ve tahlili yaparken de daha ziyade aklı, aklı ve tutarlılığı esas alan e, bir tarafı var diyebiliriz. Pekala analitik din felsefesinin. Bir gençliğenci din felsefesi var. E, bu öyle zannediyorum ki bir sonraki derste bu adamdan ve bu adamdan etkilenenlerden söz ettiğimde bunun analitik din felsefesinden farkı birazcık Açığa çıkmış olacak, birazcık açmış olacağız. E bu derslerde hemen hemen neredeyse hiç değinmeyeceğimiz kıtasal din felsefesi dediğimiz kıtasal da biz kıta Avrupası, özellikle Almanya'da ve Fransa'da gelişen ve daha ziyade felsefi teoloji olarak e, adlandırabileceğimiz, e, mesela felsefi teolojinin en temel karakteristik nedir diye sorarsanız, diyelim ki e, bir din felsefecisi, mesela Teslis din felsefesinin konusu değil, Diyelim ki Hristiyanlar açısından düşünürsek testis bir teoloji konusu bir dogma mesela İsa'nın tabiatı diyelim yani bu bir din felsefesinin konusu değil din felsefesinin konusu tam da felsefi konu olan daha umumi mevzular gibi düşünelim e, bu anlamda kıta Avrupası din felsefesi daha ziyade felsefi teoloji diyebileceğimiz yani Hristiyan teolojisi yine dönüşmüş bir hali de var pekala onu söylemek isterim. Yine bir başka akım var. Yer yer atıfta bulunacağımız süreç felsefesi etkisinde olan bir din felsefesi var. Bunları şöyle düşünmek mümkün. Yani din felsefesi birazcık da ana akım felsefelerden etkilenen bir disiplin. Yani kabaca aslında bugün modern dünyada böyle dörtlü bir din felsefe tasavuru var demek mümkün. Bu felsefe tasavurundan etkilenen dörtlü... Bir din felsefesi tarzı var demek pekala mümkün. E, buna işaret etmiş olalım. <gülüyor> e, Türkiye'deki çalışmalar nalemde falan gibi birkaç şey üzerinden devam edersek e, kuşkusuz gidecek, çalışacak, e, yapacak çok şey var, çok işimiz var. Diğer meselelerde olduğu gibi henüz e, yani hikmet vadisinde, tefekkür vadisinde e, çok fazla yol alabildiğimizi söylemek mümkün değil. Bunun çok çeşitli nedenleri var. Yani çok kaba bir örnekle söylersem eğer, e, nasıl ki arabamız montaj sanayi ise birazcık tefekkürümüz de montaj gibi görünüyor. E, bunun daha tırnak içerisine yerli bir hal alması için mutlaka çalışmak lazım. E, klasik metinlere aşinalık, onları okumak, onları mümkün olduğu kadar bugüne taşımaya çalışmak lazım. E, mutlaka yapılan güzel şeyler var ama yeterli mi değil, e, işte bu da yeni adayları bekliyor vesaire diyelim. Bu bahiste son olarak size söz edeceğim konulardan birisi Türkçe'de din felsefesine giriş kitaplarından bir iki tanesini örnek vereyim. Benim yaptığım derleme çalışma var. Bunu başa aldım. Çünkü ağırlıklı olarak ders notlarımızı hazırlarken yararlandığım kaynaklar oldu bunlar. Asıllarını görmek isteyen, daha detaylı okuma yapmak isteyen arkadaşlara şiddetle tavsiye ederim. Mutlaka istifade edeceğiniz metinler olacaktır. Benim derlediğim çalışmalar, doğrudan bana ait olan metinler değil, içinde çok sayıda materyalin olduğu güzel bir kaynak gibi pekala düşünebilirsiniz. Bu geleneksel ve çağdaş metinlerle din felsefesi dair okumalar 1 ve 2 adlı çalışmayı, bu 1 ve 2'den burada ders notlarınızda bölümler var, hani tamamı yansıtılmış değil, bazı bahisler var. Merak eden arkadaşlara da öneririm artık takdir sizin. Bunun yanında alternatif çalışma merak eden arkadaşlar için söylemiş olayım. Mehmet Aydın Hoca'nın din felsefesi kitabı az önce söz ettim. E, Türkçedeki ilk e, olmasa bile ikinci din felsefesi çalışması Mustafa Şekip Tunç'ten sonra e, fevkalade önemli bir e, eser. Yine Mehmet Bayraktar Hoca'nın daha farklı bir çerçeveden bakmak isteyen arkadaşlar için efendim İslam düşüncesinde, daha ziyade o perspektiften bakmak isteyen arkadaşlar için Necip Taylan Hoca'nın eserini önerebilirim. Daha Batı din felsefesi ağırlıklı olan çalışma için ise akıl ve inanç, ne din felsefesi, iman üzerine rasyonel düşünme adlı çalışmaları önerebilirim. Bu geleneksel ayrımının ek meselesine Emine Hanım ilerleyen haftalarda hatırlatırsanız inşallah ona dönerim. Çünkü bu akşam birkaç söylemem gereken şey var. Ee, orası yarım kalmasın diye konuların bazı haftalar yoğunluğu değişebiliyor, bazı haftalar çok yoğun ve tam bir buçuk saat sürebilecekken, bazı haftalar daha e, şey olabilir, daha eksik kalabilir. Çünkü her konu aynı önemde olmayabiliyor. O haftaların birinde hatırlatırsanız e, üzerine konuşabiliriz. <gülüyor> Şimdi. Bir ders arası verdiğimizi varsayıp tekrar görüştüğümüzü varsayıp buradan devam edersek şimdi dedik ki din felsefesi dini meseleler üzerinde bunların varlık bilgi ve değerle alakalı meseleleri üzerinde düşünme etkinliği. O zaman şöyle bir şey sormak lazım bu meseleleri ele alırken acaba epistemoloji dediğimiz bilgiye dair meseleleri mi öne almak lazım yahut da varlığa dair meseleleri mi? ...ontolojiye dair meselelerimi öneme almak lazım diye bir konu var. Şimdi eskiden asistan olacak talebelere sorarlarmış. Derlermiş ki, söyle bakalım evladım, epistemoloji mi önemlidir, ontoloji mi önemlidir? Eti ve estetiği söylemiyorum çünkü bunların her ikisi de bu ana konuların bir tali uzantısı gibidir. Hangisi önemlidir diye sorarlarmış. Talebe epistemoloji derse de kalırmış, ontoloji derse de kalırmış... Peki ne diyelim hocam falan derseniz, işte bakın Hatice Hanım orada <gülüyor> ikisi de önemlidir falan demek lazım. Ama takdir ederseniz kuşkusuz. Yani hani Hatice Hanım'ın cevabı, benim genelde tercih ettiğim bir cevap birçok meselede. Ama ikisini de beraber olması mümkün değil. Yani bu koltukta iki tane karpuzu da götüremeyeceğimize göre birini takdim etmemiz lazım. Birine de tehir etmemiz lazım. Hangisini yapalım? Önceliğimiz hangisini olsun diye bir soru sormak lazım. Kuşkusuz her birinin kendine göre önemi var. Bilgi olmadan varlık olur mu, varlık olmadan bilgi olur mu falan gibi tartışmalar var. Her birisinin kendine göre tartışılabilir ve kendi açısından haklı olabilir, gerekçeleri olabilir. Ama şunu söyleyeyim. Din felsefesi söz konusu olduğunda yani e, metafizik meseleler söz konusu olduğunda ben mutlaka epistemolojiye dair meselelerin öncelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun bir takım gerekçeleri var. E, o gerekçelerden birisi mesela tarihsel olanını söyleyeyim. İslam düşüncesi açısından baktığımızda e, diyelim ki bizim kelam metinleri genellikle arkadaşlar nazar bahsiyle başlarlar. Nazar bahsi aslında tefekkür bahsi ağırlıklı olarak epistemoloji bahsi demektir. Yani bilginin kaynağı, bilginin değeri, doğası, sınırları vesaire gibi, e, imkanı gibi meseleler ağırlıklı olarak tartışılır. Ondan sonra ilahiyat bahislerine geçilir. E, tarihsel nedenlerle böyle olduğu kadar, e, pratik nedenlerle de böyle olması gerekiyor. Çünkü özellikle din felsefesi açısından epistemoloji de anlaşamazsak, epistemik tutum olarak bilgi meselesindeki, tutumumuz olarak orada anlaşamazsak sonraki bahislere geçmemize imkan da yok. Yani birazdan niye böyle olduğunu da ifade edeceğim. Eğer burada bir arıza varsa, burada bir ortak bir yol takip edemiyorsak sonraki bahisleri de e, ele alma imkanımız neredeyse imkansız. Çünkü e, daha sonraki bahisler buradaki epistemik tutumumuzun bir devamı ve geriye olarak işlenecek konular. O nedenle bu adımı atmaya çalışmak lazım. Atamıyorsak da niye atamadığımız üzerinde falan durmak lazım. Bir başka son olarak da güncel bir önemi olduğunu da düşünüyorum ben bu dinin epistemoloji bahsinin. Şöyle ki, yani çok net bir şekilde arkadaşlar modern dönemde Müslümanlarda bir bilgi meselesine dair. Hangisi doğru, hangisi yanlış, nasıl hareket etmeksi, etmek gerekiyor gibi meselelerin e, halen açığa kavuşmadığı anlaşılıyor. Medya yansıyan bir takım olaylara falan baktığımızda e, Müslümanların yine e, yine Müslümana yakışmayabilecek bir takım e, epistemik tutumlar içerisinde olabildiklerini görüyoruz. O nedenle yani hem tarihsel hem pratik hem de güncel nedenlerle bu epistemoloji bahsini öne almak zarureti var. Ki bir sonraki meseleler hepsi bunun üzerine kurulmuş olacak. Hızlıca size bu epistemoloji bugünkü yani kalan vakitte işleyeceğim ve konu epistemoloji olacak. Gelecek derste dişleyeceğim konu epistemoloji olacak. Yani gelecek haftada bu bilgi meselesine devam edeceğiz. Şimdi epistemoloji dediğimizde hızlıca yeni bir kavram tahlili yaparsak epistemoloji, kısaca episteme bilgi demek. Yunanca bir ifade efendim. Ee, Yunanca episteme bilgi demek. Logos'ta hemen hemen işte sosyolojiye vesaire her şeye gelen bilgi bilmek yani o işin bilgisi bir başka ifadeyle yani her ne kadar Türkçe'ye bilgi kuramı olarak tercüme ediliyorsa bilginin bilgisi gibi demek de mümkün. Bilgi üzerine düşünme, bilgiyi elde etme yolları üzerinde bir tefekkür, bilgi elde etmenin ilmi gibi demek de pekala mümkün. Çok kelime anlamlı olarak tercüme edeceksek ama Türkçe'de oturmuş karşılığı bilgi kuramı. Ne yapıyoruz burada diye sorarsanız mesela bilginin yani hangi kaynakları, hangi kaynaklardan? elde ediyoruz. Bu elde ettiğimiz e, bilginin doğası, yani doğası derken doğruluğu mesela, yanlışlığı, bunların sınırları <gülüyor> gibi meseleler. E, yine dini epistemoloji söz konusu olduğunda, bu az önce sözünü ettiğim şey genel epistemoloji açısından söz konusu olan sorunlardı. E, dini epistemoloji söz konusu olduğunda, biz bunları dini inançlara referansla tartışıyoruz. Yani. Ee, ne yapıyoruz mesela diye sorarsanız dini inancın ya da bilginin felsefi bir şekilde değerlendirilmesi yani dini inancın temelleri nelerdir yani problem şu inanç temellendirilebilir mi ya da temellendirilmesi gerekir mi rasyonel açıdan doğrulanabilir mi akıl bu işin içerisine girer mi çok kısaca söylersem. Yani bu derste yapacağımız şey aslında, bu epistemoloji bahsi altında yapacağımız şey, klasik olarak bildiğiniz iman ve akıl ilişkisini konuşuyor olacağız. Bir başka ifadeyle, iman nedir, akıl nedir, bunlar birlikte olabilirler mi falan gibi meseleler. Yani yine, diyelim ki Tanrı'nın varlığı ilişkin inanç entelektüel açıdan haklı olabilir mi? Yani siz ait olduğunuz cemaat açısından, mezhep açısından, efendim, aile açısından vesaire, cemiyet açısından bir tanrının varlığına inanmakta haklı olabilirsiniz. Ama dini epistemolojide de söz konusu olan entelektüel yetileriniz açısından, yani bu yetilerden birisi akıl takdir edersiniz ki, onlar açısından böyle bir inanca sahip olup olmama da haklı mısınız değil misiniz gibi bir mesele üzerinde konuşuyor olacağız. Yine <gülüyor> bu tanrının varlığı, akılla bilinebilir mi gibi meseleler üzerinde bu akşam duruyor olacağız. Şunu söylemek isterim size, genellikle, yani şöyle söyleyelim, iman ve akıl iki tane taraf varsa, felsefede bazen sorunlar şu şekilde tartışılıyor diyelim ki, mutlaka aklı önemseyenler, mutlaka imanı önemseyenler, sonrakisi arasında, bir orta yol bulmaya çalışanlar gibi bir şey oluyor. Yani hani bir iniş ve çıkış bunu çok çok söyleyeceğim. Yani ilerleyen derslerimizde de. Çünkü metafizik konularda genelde böyle Türk, eski Türkçe ile söylersem bir tarafı ifrat bir tarafı tefrit olan. Sonra da bunların arasını bulmaya çalışan itidali bulan. Ama bu itidal dengesi de biri diğer tarafa diğeri başka tarafa olmak üzere farklı bir dengede olmak üzere bir denge arayışı içerisinde olan ekoller var. Dini epistemolojideki iman ve akıl ilişkisi de böyle bir ifrat ve tefrit içerisinde zaman zaman düşünülmüş. Özellikle Batı din felsefesi için söylersem ağırlıklı taraf bir zaman için söyleyelim. imancı diyebileceğimiz bizim işte daha teknik ifadeyle söylersek fideizm diyebileceğimiz latincesiyle söylersek bir ekol var yani bunlara göre imanlı akıl çok kabaca söylersem bağdaşmazlar. Bunlar birbirlerinin çelişiğidir, birbirlerinin nakizidir, tenakuz vardır bunların arasında. Tabiatıyla imani meseleleri akılla falan anlamaya imkan yok. Bunların çünkülerine de geleceğim. Yani bunları söylerken mutlaka temellendirmişler. Bir tarafta böyle bir ekol var. Bir taraftan da yine akılcı, özellikle modern dönemde, bu Hristiyanlığın erken döneminde çok rastlamadığımız bir şey. Modern dönemde bilimin çok fazla yükselmesi, kendini güvende hissetmesi ve bununla paralel olarak da bizim delilci meydan okuma dediğimiz, Davidian Challenge falan dediğimiz bir tarz var. Buna göre e, mutlaka her ne olursa olsun e, herhangi bir şeye yetersiz delile dayanarak inanmak herkes için her zaman her yerde yanlıştır şeklinde bir kavrayıştan hareket eden bir başka bir e, yaklaşım söz konusu. Ve bunların arasında daha ılımlı diyebileceğimiz orta yolu bulmaya çalışan e, farklı yaklaşımlarda söz konusu olacak. Şimdi <gülüyor> Bunların her birisini yavaş yavaş açacağım. Ama şunu söyleyeyim size net bir şekilde. Eğer dini epistemolojiden söz ediyorsak dolayısıyla dinin akla olan yaklaşımı, akla olan aklı kavrayışı diyelim, dini metinlerin özellikle, dini epistemolojinin doğasını da belirliyor. Şöyle ki, mesela... İncil'de şu türden pasajlar yer aldığı müddetçe dini epistemolojideki tartışmalar bir şekilde çıkmaza giriyor. Yine Kur'an'da şu türden ayetler yer aldığı müddetçe her zaman önümüz açık oluyor. Yani bunu gerçekten iç rahatlığıyla söylüyorum. Sırf Müslüman olduğum için de değil. Bakın diyor ki Korintoslular diye bir pasaj var, bir sure var diyelim İncil'de. Diyor ki Paulus bir mektup. ...var orada... ...diyor ki işte bunları... ...bir şey söylüyor... ...insani hikmetini öğrettiği söz ile değil... ...ruhani şeyleri ruhani sözlerle birleştirerek... ...ruhun öğrettiği söz ile söylüyoruz... ...nefsani adam... ...Allah'ın ruhunun şeylerini kabul etmez... ...çünkü kendisi için akılsızlıktır diyor... ...çünkü onları bilemez... ...çünkü ruhani surette muhakeme olunur... ...yani hangi... ...açıklaması olursa olsun... ...şu akılsızlık ifadesinin... ...burada yer alması... Yani tebliğ edilen mesajla akıl arasında çok bariz bir tenakuzun e, bizatihi bunu tebliğ eden tarafından ikrar edilmiş olması bir, bir sorun dini epistemoloji açısından. Ki buna baktığımızda yani Hristiyanlığın çok erken dönemlerinde baktığımızda fideist tutumların ağırlıklı olması bu açıdan bir tesadüf değil. E, onu ifade etmek isterim. Buna karşım Kur'an-ı Kerim'de şu... Ali İmran örnek olarak verilen, işte göklerin yeni yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardına gelip gidişinde, akli salim sahipleri için açık ibretler vardır değil mi? Vakti la leyli ve neher <gülüyor> şeklinde devam eden, le <gülüyor> diye devam eden, işte onlar ayakta otururken, efendim yanlar üzerine yatarken her halükarda Allah'ın anarlar ve yerlerin ve göklerin yaratılışı hakkında يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْزِ ve bunun hakkında da düşünürler ve derler ki ''Mâ halaktehâ râbatile'' ya yani ''Sen bütün bunları boş yere yaratmadın'' şeklinde de e, cevap verirler. Şimdi bu dini metinlerde bu farklı iki e, anlayış söz konusu olduğu müddetçe dini epistemolojik tutumlarında farklılaşması pek tabii görünüyor. Mesela İslam söz konusu olduğunda İslam düşüncesi içerisinde evet çok sayıda siyasi mesele falan var ama e, kelami anlamda, tefekkür anlamında ortaya çıkan ilk oluşumun muhtizili olması e, hiç de bir tesadüf değil. Yani İslam inancının içerisinden bu kadar aklı, e, aklı önem veren anlaşılırlığı, anlatılabilirliği, aktarılabilirliğe böylesine önem veren bir ekolün çıkmış olması da bir tesadüf değil. Buna ayrıca özellikle işaret etmek isterim. Şimdi işleyeceğim konu sizinle birincisi inanç ahlakı ve delilci meydan okuma meselesi olacak. Burada ilk aşamada birçok meseleyi böyle karşılaştırmalı anlatmaya çalışacağım. İlk aşamada Batı din felsefesi içerisindeki bir ekolden söz edeceğim size. Bir yaklaşımdan söz edeceğim. Daha sonra İslam düşüncesi içerisinde aynı yaklaşımın bir karşılığından söz edeceğim. Bunlar aslında derlediğim kitapta biri daha öncedir. İslam düşüncesi daha öncedir. Dedense buradaki notlarda inanç ahlakı ve delilci meydan okuma daha başa gelmiş oldu ama zararı yok. Nihayetinde birçok sorunu öncelikle İslam düşüncesi içerisindeki şekillenişinden hareketle ele alıp daha sonra Batı din, din felsefesindeki güncel durumuna bakarak bağlamaya çalışacağım. Bu da genel Ders işleme tarzımız olacak. Şimdi, i̇nanç ahlakı ve delilci meydan okuma diye bir şey var. Az önce delilci meydan okumadan hızlıca söz etmiş oldum. Birazcık inanç ahlakı kavramsallaştırmasından söz edeyim size. Biz inanç ahlakı dediğimizde, yani ahlak dediğimizde aklımıza her ne geliyorsa bu ikili de benzer bir şey ifade ediyor. Şöyle ki, nasıl ki her şeyin bir... Yani bir şeyin ahlakından söz etmek demek, e, o işin gereğinden söz etmek demektir. Yani iş ahlakı ise orada yapılması gereken adab ve usul, aile ahlakı ise orada yapılması gereken adab ve usulden söz eden bir şey olarak düşünelim bunu. E, i̇nanç ahlakı da herhangi bir inanca sahip olan kişinin kişiye düşen vazife diyelim, ne düşer inanç ahlakı yani bir insan bir şeye inanıyorsa o inancının da bir ahlakının olması gerekir. Bir mantığının olması gerekir. O mantık ne olmalı gerekir diye baktığımızda bunu e, geçen yüzyılda yaşamış yani yaklaşık bir asır önce yaşamış William Clifford dediğimiz bir isim var. Bunun çok meşhur bir metni var. İnanç ahlakı adı verilen meşhur bir e, makalesi var. Burada yine e, makalenin tam ...referansını da göreceksiniz... inanç ahlakı adlı makaleyi. Bu makalede verdiği az önce söylediğimiz... ...şeyi söylüyor. İnanç ahlakı şudur... ...diyor. Bir insan inanç ahlakına... ...uygun hareket ederse... ...bir şeye delilsiz... ...inanmayacak. Ve bu... ...herkes için her yerde ve her zaman yanlıştır. Hangi türden olursa olsun... ...inancı mutlaka bir... ...delil üzerinden benimsemek lazım. Delilsiz benimsiyorsanız... ...gayri ahlaki davranıyorsunuz demektir. Yani... ...daha özel ifadeyle söylersek... ...irrasyonelsiniz demektir. Şimdi... ...özellikle Batı din felsefesi açısından... ...söylersem irrasyonellikle suçlanmak... ...yani akıl dışılıkla suçlanmak... ...saçma bir şeye inanmakla suçlanmak... ...belli bir açıdan da... ...bir... ...yani hakaret içeren bir ifade olduğunu da... ...ayrıca işaret etmek isterim. Şimdi şöyle bir örnek veriyor... ...Clifford diyor ki... Bir gemi sahibi varmış. Yani hikayeyi hızlıca özetleyeceğim size. Bir gemi sahibi varmış. E, bu gemi sahibi e, işte mültecileri taşıyor. E, bu makalenin neşirdildiği zamanlarda da Avrupa'dan Amerika'ya çok sayıda insan taşımacılığı söz konusu. Atlantik'i geçiyorsunuz. Uzun yolculuk falan hikaye bu. Adamın aklına şöyle bir şüphe geliyor. Kaptanın, gemi kaptanın ağzına aklına. Diyor ki e, acaba benim gemim şey olabilir mi, batabilir mi? Yani hani bu yolculuğu yapabilir mi, bu yeterlikte mi, değil mi falan diye bakım alsam mı almasam mı gibi bir aklından bir şöyle bir sual geçiyor. Fakat sonra kendi kendisine diyor ki ya işte bu gemi şimdiye kadar çok sayıda seferin üstesinden geldi, bunun da üstesine gelir. Şimdi tekrar bakım alacaksanız, yolculuk geçicicek vesaire falan gibi faktörleri birlikte düşünerek efendim şey yapıyor, vazgeçiyor e, gemiyi bakım almaktan yolculuğa çıkıyor. Ve gemi hakikaten bu yolculuk esnasında batıyor. Gemideki mülteciler de ölüyor ama adam akıllı adam gemisini sigortalamış. Parasını da alıyor herhangi bir zararı yok. Şimdi Clifford bize diyor ki Clifford burada da radikal bir şeyi bize istiyor. Diyor ki tersi olsaydı yani gemi batmasaydı bu adam haklı olur muydu? Yani şu durumda haksız olduğu çok açık değil mi? Yani aklına bir şüphe gelmiş Keşke bunu yapsaydı da bu kadar insan ölmeseydi değil mi? E, ama tam tersi olsaydı yani e, adam yolculuğu sağ salim atlatmış olsaydı da e, bu adamı haklı görebilir miydik diyor Clifford. E, yüz yüze ders olsaydı sizi dinlemek isterdim neler söylüyorsunuz falan ne tür kanaatleriniz var diye bununla üzerine konuşabilirdik ama e, burada bütün iş bana düşüyor e, öyle zannediyorum. E, Clifford diyor ki, e, yine haksız olurdu diyor. Çünkü inanç, çünkü o inanç ahlakına göre davranmamıştır. Yani inanç ahlakına göre davranmak şu demek. E, her ne durumda olursa olsun mutlaka efendim, aklınıza gelen o vesveseyle, o şüpheyle hesaplaşmanız gerekiyordu. Onun hakkını vermeniz gerekiyordu. Onu bastırmak, onu yok etmek değil de e, mutlaka onunla bir şekilde hesaplaşmanız lazımdı. Bunu yapmadığı için efendim bu adam yanlış bir yolda. Bir başka ifadeyle inanç ahlaka açısından dini epistemolojide hareket etmek demek sonuçlara göre değil. Yani bizim açımızdan sonucun önemi yok. Yani işin sonunda doğru tarafta mı olduk, yanlış tarafta mı olduk, kazandık mı, kazanmadık mı bunun önemi yok. İnanç ahlaka açısından Sonuçlara bakarak doğruluğumuzu, yani buradan hareketle şunu söylendiği anlaşılmasın, sonuç önemsizdir demek değil. Ama bizim durduğumuz yerin önemi sonuçtaki kazancımıza veya kaybımıza göre takdir edilen bir şey değil. Ya e, bizatihi inanç ahlakının gereği olarak, sonuç her ne olursa olsun mutlaka e, sahip olduğumuz inançlara, hangi inançlar olursa olsun mutlaka bir, efendim... E, Delil bulmak lazım. Onlarla hesaplaşmak lazım. Onların altını doldurmak lazım şeklindeki bir ödev gibi, bir vazife gibi bunu ve pekala düşünmek lazım. Bu birazcık da böyle delilci meydan okumaya dönüşüyor. Yani hani sanki diyor ki karşısındaki inananlara özellikle Hristiyanlar açısından siz sahip olduğunuz inançlara inanç ahlakına göre bunların hakkını vererek sahip olmuyorsunuz şeklinde bir e, ifadede bulunuyor dolaylı olarak. Peki haklı olarak şunun da farkında. Diyor ki efendim yani iyi güzel söylüyorsun ama herkes bunu nerede yapacak? Ben meşgul bir insanım falan dese ne olur diyor. Yani bunu bütün bunları işte yapmaya vaktim yok falan derse diyor. Ve o zaman diyor ki onun inanmak için de zamanı olmamalı. Yani inanmak için inanmayı tercih ediyorsanız, bir şeye inanmayı tercih ediyorsanız haklı olarak da e, o inanç ahlakının gereğine göre de davranma rüzumu ortaya çıkmış oluyor. Bu şekilde çok efendim e, radikal bir şekilde bunu ifade eden bir e, tutum. Çok kısaca söyledim burada, e, bu peki İslam düşüncesi açısından durum nedir diye baktığımızda inanç ahlakını başa aldım çünkü inanç ahlakı kavramsallaştırması sevdiğim, güzel bir kavramsallaştırma, problemi güzel, e, özetleyen bir kavramsallaştırma İslam düşüncesi açısından baktığımızda, İslam düşüncesi çok ilginç bir şekilde arkadaşlar, işin başından itibaren kuşkusuz farklı ekoller var ama bunların hiçbirisi e, bizim istidlalci diyebileceğimiz, bir başka ifadeyle taklitten tahkike geçme olarak kavramsallaştırabileceğimiz yahut da istidlal diyebileceğimiz tutuma karşı baskın tutumu olmamışlar. Yani daha özetle sölersen, İslam düşüncesi içerisindeki epistemik tutum, bilgi ile alakalı tutum, istidlal olarak ağırlık kazanmış. Bunu ilk defa başlatanlar, belli bir anlamda başlatanlar demesek, yani başlangıcı Kur'an-ı Kerim'de zaten ki birazdan bazı ateşimeler üzerinde değineceğim, e, sistematize edenler, mutezile daha sonra kehr sünnet kelamı içerisinde hem matür hem de hem efendim Eş'arilikte ve diğerlerinde istilal kavramı çok net bir şekilde işlenmiş ve önemsenmiş bir tutum olarak görünüyor. Yani diyebiliriz ki İslam düşüncesinin efendim bu çok temel bir karakteristiği biline epistemolojide. Burada örnek olarak ben size İmam Maturidi'nin Kitabı tevhidinin hemen girişinde arkadaşlar buradaki özetlemeler, şuradaki ifadeler Kitabı tevhidin hemen girişinden alınmıştır. Hemen delille başlar. Çok özel bir metindir o itibarla. Ee, Türkçesi de olan bir çalışma biliyorsunuz. Hatta şuralarda bir yerlerde belki resmi falan da vardır diye düşündüm ama herhalde e, almamışım ya da belki ileride gelecek Kitab-ı Tevhid'in resmi. Burada diyor ki e, İmam Maturidi. Bir kere e, İmam Maturidi açısından sahip olduğumuz inançları mutlaka delil üzerinden sahip olmalıyız. Mutlaka delil üzerinden bunları doğru ya da yanlış olarak kabul etmeliyiz. Çünkü diyor ki İmam Maturidi akidelere baktığınızda bunların çok farklı olduklarını görüyorsunuz. Hristiyanlar var, Müslümanlar var, Yahudiler var. Bunların kendi aralarında farklılaşmaları var. Peki biz bütün bu farklılaşmalar içerisinde neyin doğru olduğunu nereden bileceğiz? Eğer, eğer ölçü kalabalıksa bir cemiyetin, bir cemaatin kalabalığıysa e, bu bir ölçü olamaz. Çünkü çok değişen e, durumlar bunlar. Bazen birisi çok favori olur, bazen bir başka birisi favori olur vesaire. Önderleri ise bu da ölçü olamaz. Çünkü her birinin kendine göre kerameti kendinden menkul önderleri var vesaire. Peki neyi ölçü alacağız diyor İmam Maturidi. Diyor ki kişi diyor karşıdakini... İkna edebilecek, inatçı olmayan bir kimseyi ikna edebilecek bir delil sunuyorsa durum farklılaşır. Yani biz doğru yanlış ikileminde, hak batıl ikileminde tercih etmemizi, bunlardan birini tercih etmemizi, efendim bir taraf lehine karar vermemizi imkan tanıyabilecek ölçüt delil olmalı diyor. Ve bunu söylerken de eğer kişi karşıdaki insan bunu, Anlamazsa e, bunun bunu Kur'an'ın da amir olduğunu, Kur'an'ın da bunu söylediğini ifade ediyor ki mesela andığı ve bizim derslerimiz boyunca çok sık anacağımız ayetlerden birisi Fussilet suresi işte fil diye başlayan dünyada ve kendi işlerinde delillerimizi göstereceğiz şeklinde. Veyahut da Gâşiye'de çok meşhur olan değil mi hepinizin bildiğini? Efela yanzurun ile keyfe hulikat diye, devenin nasıl yaratıldığı, göğün nasıl yükseltildiği vesaire gibi ayet-i kerimeler. İşte yine Bakara suresinde. Bütün bunlardan hareketle söylediği şey şu, bizatihi Kur'an-ı Kerim'in öğrettiği epistemik tutum, ...bilgiyle alakalı tutun... E, ...mutlaka tefekkür... ...o tefekküründe istidilerle... ...yani bir delil... ...istemek, delil üzerine... ...kurulu olması gerektiğini ifade ediyor... ...bu çok temelli bir inanç alakı... ...zannedersem... ...peki e, vaktimiz de azalıyor... ...ders gidiyor birisi... ...bir taraftan da toparlayacağım... ...geri kalan küçük bir e, yer var... ...onu da bir sonraki dersin başında... E, ...özetleyeceğim... Diyor ki, birisi dersek ki diyor mesela, yine yani bu da hitab-ı alınmış bir parçadır. Ee, acaba diyor, Allah'ın kulunaklı yeteneği açısından anlayamayacağı şeyleri iman etmesi mümkün olduğuna göre, e, anlayamayacağı şeylerle ona hitap etmesi mümkün olmaz mı? Şeklinde sorarsa, bir başka ifadeyle şunu demek istiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de anlaşılmayan yerler varsa ne olacak diye. ...bunları ne yapalım derseniz diyor. Diyor ki İmam Matur'a... E ...birincisi... ...bu çok net bir şekilde... ...diyor ki aklın uyarılıp harekete geçirilmesi... ...nakli hitabın yönelmesi... suretiyle Allah'ın emrettiği hiçbir şey yoktur ki... ...anlaşılması için... ...onun koyduğu bir yol bulunmasın. Yani sana şu an anlaşılmaz görünüyordur ama... ...gereken... ...performansı, gereken azmi göstermiş olsaydın... ...muhtemelen anlayacaktın. İkincisi... E, kişi anlama yeteneği bunu taşıyamayacaksa e, ilahi emrin dışındadır. Hükümlü değilsin. Yani anlamadığın e, bir şeye, bir şeyi kabul etmekle yükümlü değilsin diyor. Bu bahsi toparlayarak söylersem, yani az önce arkadaşınızın birisinin sorusu da din felsefesinin yakın sebepleri gibi düşünürsek tahkik kavramı, epistemik olarak inanç ahlakının gereği, e, ne düşündüğümüzde bunlar da din felsefesinin yakın sebepleri yani e, mutlaka sahip olduğumuz inançları e, bir ahlakını e, şey yapmamız lazım. Teşkil etmemiz lazım. Bir ahlak ciyetinden onlara haklılık, doğruluk, yanlışlık konusunda onların bir muhasebe edilmesi lazım. Hem Kur'an'ın emri hem aklın aşikâr tutumu makul olan e, tutumda e, bu gibi görünüyor. Bakın bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de yine sık sık referansla bulunacağımız ayetlerden birisi Bakara suresi 260'ta yer alan İbrahim Aleyhisselam örneğinde diyor ki: "Ve yez İbrahim Rabbirrini keyfe tuhyil öte Ölüleri keyfe nasıl diriltiyorsun? Cevap ilginçtir. Kale dedi ki: "Havlem tukmin inanmadın mı?" Kale dedi ki: "Bela inandım ama velakin inne kalbi kalbimin tatmin olmasını istiyorum." Yani e, inanç evet kuşkusuz iman önemli ama onun bir itim inan dediğimiz bir e, mantanın da olması lazım. Yani körü körüne efendim anlamadan bilmeden değil de e, an, mümkün olduğu kadar diyelim mümkün olduğu kadar anlamak, kavramak altını efendim doldurmaya çalışmak en azından buradaki anlatılanlar açısından düşünüldüğünde e, lüzumlu görünüyor. Evet, akıllı insanlar her hükmü e, anlayamaz, kavrayamayabilirler. Doğru. E, bu da bizim e, bir sonraki dersimizin konusu olacak. Bir dini Epistemoloji'de fideizm diye bir başlık üzerinde duracağım gelecek ders. E, bu kalan kısmı hızlıca özetleyeceğim size. E, burada da radikal fideizm üzerinde duracağım. E, böyle ekranda takip ederseniz. Sonra ölçülü fideizm üzerinde duracağım. Efendim, sonra burada Pascal var, William James var. Bunların üzerinde duracağım ve bu dersi tamamlayacağım. Birazcık ilk dersi yoğun gibi görünüyor. Bu zamanla diğer derslerde içeriği muhtevası daha hafif, daha kısa sürebilecek olan derslerle bu çok rahatlıkla bir iki ders sonra dengelenmiş olacak. Şimdiden de efendim bunu söylemiş olalım. Peki arkadaşlar, sorularınız varsa rahatlıkla ara ara yazabilirsiniz, değerlendirmeleriniz olursa yazabilirsiniz, cevap vermeye çalışırız. Sorularınız varsa alırız, yoksa yavaş yavaş bu dersi tamamlamış olacağım. Evet. Peki arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Başka derslerde görüşmek üzere arkadaşlar.